Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Niyanı aşıkanda iştiharım varsa sendendir. Benim feyzi hayatım hazılı ruhu revanımsın. Eğer sermayeyi ömrümde karım varsa sendendir. Sanadır ilticası galibin ya hazretim onla Başımda bir külahı iftiharım varsa sendendir. Bu hafta ateş denizinde mumdan gemiler yüzdüren divan edebiyatının son temsilcilerinden Mevlevi şehi Galip Dede'yi konuşacağız. Bu akşam da kıymetli üstadım Hayati İnaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam bu mısra okuduğumda şöyle bir hayrete kapılmıştım. Ve istiyorum ki Şeyh Galip kimdir ve bu kısacık ömre neler sığdırmıştır? memnuniyetle kendisini en çok aşkla anlattığım, anlatmaya doyamadığım bir iki ustattan biridir Galip merhum. 42 sene yaşadı bu dünyada. 1799 senesinde vefat etti. Ve akıllara durgunluk veren üstünlükle üstünlükte divanı Tamamlandığında kendisi 24 yaşındaydı. Çok dikkate değer bir husustur. 24 yaş, başladığı değil bitirdiği yaş. Yani 15-16 yaşlarında yazmaya başlamış olmalıdır. Evet. O kadar genç yaşta böyle bir birikimi nasıl ve nereden tahsil ettiği ise merak konusudur. Tatminkar cevabı almak için herhalde. Dünya hayatı elverişli değil. Gidince kendisiyle sohbet edeceğiz. Ona soracağım. Şimdi hocam, e, Şeyh Galib'in gerçek büyük, e, son büyük ustadır, evet. E, Mevlana ile muhabbeti hayal dünyasında tamamen, tamamen Hazreti Mevlana yolunda, Hazreti Mevlana'nın takipçisi, bir Mevlevi şeyh'i zaten Galata Mevlevihanesinde hanesinde şehidi. 18 yaşında, 17 yaşında posta oturmuştu. Yani mürit yetiştiren bir olgun kimse önder şahsiyet olarak 20 yaşın altında vazife alabiliyor. Dede'dir. Mevlevilikte bin bir günlük çileyi tamamlayana dede derler. Tamamlamıştır. Kendisi... Bu dünyada iki dostu olduğu söylenir. İki kişiye sırrını açabilmiş ve onlarla az bir hale edebilmiştir. Sarayda üçüncü Selim, tekke de Esrar Dede. Başka yakın dostu, çok yakın temasta olduğu kişi bilinmez. 3. Selim merhum bir gün yaşları hayli farklıdır. 3. Selim merhum ondan 30 yaştan ziyade büyük. Yani çocuk sayılır ona göre. Doğuma bakılırsa Özel sohbetinde yanında bulunurdu. Bir defasında Sultan III. Selim merhum devletin kötü giden işlerinden, dünyanın ahvalinden iyice bunalmış olmalı ki dizine uzanmış vaziyette yerde bağdaş kurmuş oturan Şeyh Galip'in dizine uzanmış vaziyette bir çocuk gibi açıktan bir de teselli ister, nasihat ister ve der ki şeyhim pirinizden bir keramet Nakletseniz de ferahlasak, dünya çok daralttı manasında. Piri tabi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Şeyh Galip'in cevabı şu olur. Zat haliniz cihan padişahı dizime uzanmış benden teselli bekliyor olmanız pirimin kerametidir. <gülüyor> Biz ona bağlı olduğumuz için. O hazretin yolunda olduğumuz için itibar görüyoruz. Başta okuduğumuz şiirde olduğu gibi. 10 beyitli çok yakışıklı bir gazeldir o. Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Miyanı aşık da iştiharım varsa sendendir. Benim feyzi hayatım hasılı ruhi revanımsın. Eğer sermayeyi ömrümde karım varsa sendendir. Sanadır ilticası galibin ya Hazreti Monla. başımda bir külahı iftiharım varsa sendendir. Ben de sizin gibi sadece bir, iki ve onuncu beytleri okudum. Günümüz Türkçesiyle şöyle anlaşılabilir, anlatılabilir. Hazreti Mevlana'ya hitap ediyor. Efendimsin, cihanda itibarım varsa sendendir. Biri beni adam yerine koyuyorsa, biri bana hürmet ediyorsa, biri beni sevip sayıyorsa bu sendendir. Sana intisabım olmasa, senin bir müridin, senin bağlın, senin hizmetkarın olmasam insan, insanlığım yoksan kalır. Hiçbir, hiçbir kıymetim mi? kalmaz diyor. Ee, benim feyzi hayatım, hasıl ruhi revanımsın. Eğer sermayeyi <gülüyor> ömrümdeki karım varsa sendendir. Yani içimdeki can gibisin. Senin sayende, senin himmetinle yaşayabiliyorum. Tabii manevi hayat kastedilerek ee, eğer bu kısa ömürde bir karın varsa bir, bir, bir iyi bir şey yaptımsa sana intisap etmiş olmaktır sana mensup olmayı şeref sayıyorum başka da hiçbir şeyim yok diyor sanadır ilticası galibin ya Hazreti Monla bu galibin şairin yani sığınması sanadır ben sana sığınıyorum başımda bir külahı iftiharım varsa sendendir bir övünç vesilesi ne sahipsem eğer bu senin mensubun olmaktan ibarettir. Senin pervaneyi hicranın sen şem'i vuslatsın ve her şephahişi bu üstü kenarım varsa sendendir. Şehidi aşkın oldum lalezarı dağdır sinem, şerag türbetim şem'i mezarım varsa sendendir. Şafakta beyledin peymanemi hunâ bile sâki... Sabahı sohbeti meyda, humarın varsa sendendir. Üç beyit daha okumuş olduk. Sırasıyla günümüz Türkçesiyle de onlar şu demek olur. İlk okuduğum beyitte ben pervaneyim sen mumsun. İşte aşkı en güçlü anlatan metafor klasik edebiyatımız da budur. Pervane metafor. Pervaneyle mum aşkı. Bülbülle gülün de aşkı vardır. O da sıkça kullanılır ama. İkisi karşı karşıya konduğunda bülbülün aşkı mecaziz pervane'nin aşkı hakikat olarak Hatta gösterir. bazı beyitlerde bülbüle şey diyorlar. Gevezelik yani ediyorsun. Biraz fazla uzattın sen sus derler. Yani Yani Esrar Dede'nin o meşhur beyti geçen de bir temas etmiş miydik hatırlamıyorum. Her zaman hatırıma geliyor. Şeyh Galip'in takipçisi kendisinden iki yaş büyük ama müridi şehirde de tamı tamına takipçisi olan Esrar Dede Dünyada iki dostundan biri dediğim esrar dede beytinde şöyle söylüyor. Davasını terk etsin bülbülde feda yoktur bir nükteci aşkın pervanede kalmıştır. Sen bülbül'e selam söyle aşk davasında bulunmasın yaptığı iş ayıptır. Feryat figan ediyor ama bir şey feda etmiyor bir şey vermiyor. Halbuki pervane canı dahil her şeyini veriyor. Ve ses etmiyor, gürültü yapmıyor. Çık çıkartmıyor. Çık çıkarmıyor. İşte ona bak. Bu aslında metaforlar üzerinden yeni deyişle yani metafor da yeni ama yani imgeler üzerinden, eski deyişle mazmunlar üzerinden aşkı, hakiki aşkı anlatmak için şairlerimizin sıkça kullandıkları şeyler. Burada da aynı şey söylemiş. <gülüyor> ben pervaneyim sen mumsun, senin pervaneyi hicranınam sen şem'i vuslatsın. Bahar şebha hayışebusu kenarım varsa sendendir. Her gece sana kavuşma arzusuyla yanıyorsam bu sendendir. Bu tutkuyu da sen verdin. Burada şöyle bir şey var efendim. Sevgi de ondandır. Büyük sendir. sevilen sevmeden evet. seven sevemez. Evet i̇şte bütün mesele o. Yani bunu çok iyi kavramak gerekiyor. Belki en basit özet biçimi sevildiğini bil ey Ademoğlu. Sevgi yukarıdan gelir. Seviyorsan bil ki bu sevildiğinden. Ee, Aşk odu evvel düşer maşuka andan aşuka şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi der. Kütahyalı gaybi merhum. Aynı nüktedir, aynı şeydir bu. Şu demek olur. Aşkın ateşi evvela muma düşer. Oradan pervaneyi yakar. Ey aşık yandınsa bil ki mumonca yandı. O yanmasaydı sen yanmazdın. O seni yakmasaydı aşktan söz edemezdin. Yani sızlanmayı bırak da kavuştuğun nimetin kıymetini bil manasında. Aşktan yola çıkarak şöyle bir şey okudum ben. Bu yaptığımız çalışma, çalışmada. Bin bir gün boyunca Şeyh Galip hiçbir şey yazmıyor. Bu çile süresinde. Ee, ve bir Hayrabat'la alakalı bir sohbet sırasında e, diyorlar ki ne diyorlar üstadım? Siz Şair edersiniz. Nabi Merhum 1712 vefatı yani galip doğmadan 45 sene önce vefat etmiş. Ve Nabi Merhum'un Hayrabat isimli eseri ve Hayriye isimli eseri dediğiniz gibi son derece önemli. Hayrabat'tan bahsettiniz. 1101 beyitli bir mesnevi. Evet. Mesnevi bir edebi türdür. Yani tek başına mesnevi deyince hemen Hazreti Mevlana Hazretlerinin o meşhur eseri hatıra gelir ama ve bu doğru. Edebiyatta da ama, bir türdür. Yoksa bir edebiyat türü yani bir şiir türüdür. Gazel, kaside, kıt'a, tahmis falan mesnevi. Nasıl bir türdür? Oldukça uzun. Yani birkaç yüz beyitten aşağı hiç olmaz. Yani birkaç binden bahsedilir devamlı. Tematik bir konu anlatılır. Bir hikayesi vardır. Her beyit kendi içinde kafiyeli ve diğer beyitlerden bağımsız. Bir edebiyat türü. Ee, i̇fade kolaylığı var. Kafiye bağlayıcılığı olmadığı için her beyti müstakil kendi içinde kafiyelendirebiliyor. İnşa kolaylığı var. Ve Nabi'nin bu mesnevisi epey şöhret bulmuş. Galip merhum da divanını tamamladı. Yaşı 24 artık. Şah eserini vermiş Divid'i hokkaya bırakmış Emekli olmuş vaziyetteyken Nabi'nin Hayrabadından söz açılıyor Bir daha hiçbir insan O zirveye yaklaşamaz Son söz söylendi Nokta, Nabi, kondu. Yani nokta kondu Gibilerden e Şeyh de olsa şair Gayretine dokunuyor e Yazılır diyor görürsünüz siz Manasında Kalemi tekrar alıyor. Divan çalışması da bittiğine göre artık zaman müsait. 1101 beyitlik Hayraba'da mukabil ona nazire olarak 2101 beytli Hüsnü Aşkı kalemi alıyor. Ve hakikaten çok daha üstün bir eser ortaya konabileceği de görülüyor. Galip merhum bir defa edebiyat edebi tür olarak sepki hindi dediğimiz... Usulde anılan dört büyük şairden biridir. Yani Hind usulü. O usulün başlıca iki özelliği vardır. Yani Hindistan kökenli adından anlaşılacağı gibi. Masallara atıf mı var hocam? Bol bol. Yani böyle ne diyoruz ona? Hint filmi seyrettiniz mi? Ben seyrettim evet, birkaç çok da meraklıyımdır yani evet. böyle. Hep böyle e, masalsı, efsanevi, yedi başlı ejderhaların falan olduğu. Diyelim i̇şte efendim. Kumdan, ateş denizinde mumdan Mum, gemiler. Mumdan gemiler yüzdürmek gibi. Böyle hayal sınırlarını zorlayan e, unsurların çokça yer aldığı masalsı bir anlatım türü. Bir de üslup olarak e, hayli süslü. Yani terkip tamlama iki kelimeden olur genellikle ise işte resmi geçit deriz ikili bir tamlamadır. Sebki hindi şairlerinde dörtlü, beşli, altılı tamlamalara rastlarsınız. İşi daha zorlaştırmış. oluyor. Yani. Çok ustalık isteyen bir şeydir. Galip merhum o cihetten yani Sepki Hindinin önde gelen bir ustasıdır. Hüsnü Aşk'ta da bunu görmek mümkün. Orada e, aşk, e, dert, sevda, efendim, güzellik e, her biri şahıslaştırılarak her birine bir bir hüviyet verilerek onlar üzerinden çok tatlı bir anlatım ile e, aşkın hikayesi e, mesnevileştirilmiş 2101 beyte konu olmuştur. Sonlarına doğru şöyle söyler: <gülüyor> Genciine de resmi nev gözettim, ben açtım o genci, ben tükettim. Genciine de tarzı nev gözettim. Yani maden arama işinde şairliği. Madeni eşeleyip inci mercan veya inci mercan denizde olur da yani yakut, zebercet, zümrüt arama işine benzetip bu işte yepyeni bir usul geliştirdim. Daha önce gidilmemiş bir yolda yürüdüm ve fakat pek de heves etmeyin o hazineyi ben açtım ben kapattım. Bundan, bundan sonra <gülüyor> nabiyi söylemez diyordunuz e, e, bu ben söyledim. Bundan sonra da bunun bir taklidi olmaz demeye getiriyor. Evet. Çokça tenkit aldığı bir nokta şudur galip merhumun. Özellikle mesela çağdaşı olan, aynı dönemde yaşayan Maraşlı Sümbülzade Vehbi merhum. Evet. Ee, bazı tarizlerde bulunurdu. Mesela iki mahlas kullanmış olmasını tenkit ederdi. Esat mısın, galip misin falan filan. En çok da Mesnevi'den alıp söylüyorsun sen. Yani diyor Hz şey Mevlana'nın mesnevisinden söylüyorsun işte Hüsnü Aşk'ın bu son faslında buna cevap veriyor galip merhum diyor ki esrarını mesnevi'den aldım Çaldın çaldım ise, Sada alı çaldım. çaldım yani şimdi çaldım tamam inkar etmiyorum evet. ama çaldım Mirimalıdır sahibinin bir itirazı mı var sana ne oluyor ee, en goşti hata uzatma öyle beş beytine bir nazire söyle zannetme ki şöyle böyle bir söz gelsen dahi söyle böyle bir söz az vakitte söyledimse anı napuh dediğin değil nişanı gördük nice şahlar gedalar bir anda yapar onu babalar kısa sürede bitti diye acemi zannetmeyin bu usta işidir yani burada e, biz evet mesneviden aldık ama sen de bul al yani bunu almamak suçtur tabi şairin böyle süslü ifadeler kullanmasına Bakmayın siz, ilim ve hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır, hadisi şerifini hatırlayalım. Yani yasak mı var ki? Bunu almamak kabahattır. Yani ek tekrar ahsen ve 180 diyor eskiler. Bunu alacaksın tabii yani, yani şey talip olacaksın, müşteri olacaksın. Ee, ol gevheri bul da sirkat eyle. Ya bul da sende çal diyor. Yani Benim ona ederim. itirazım yok Buna diyor itirazım yani. Bir yok. Söyle. Bu alkışlanacak bir şeydir. Ee, en son beyti burada bu fasıldaki en son beyti Farsça söylemiş. İndem ki şiairi sultanı sıhân menem niist. Yani şunu da belirteyim diyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki şairane, hakîmane söz söyleyecek adam kalmadı ortalıkta. Söz ülkesinin sultanı benim bir yanlışlık olmasın. <gülüyor> yani bunu da kabul etmeniz lazım diyor. Şimdi Galip Narhoman mahlası Ustası Süleyman Neş'et efendi tarafından kendisine verilen mahlas Esattır Evet. esat. Saadet kökünden yani cennetlik, bahtiyar, mutlu demek. Galip merhum, galip tahallüs etti. Galibi kendine mahlas olarak seçti. Ve galip kelimesinde tevazu yok. <gülüyor> Değil mi yani? Galip. Galip diyor üstün diyor. Bu konuda kendisine ikaz ettiler. Yapma üstattı dediler. Yani sana mahlas verildi, bunun bereketi var. Yani bir de bu biraz mağrur bir ifade. Yapma dediler ama divanına bakıyoruz. Yani 500 gazelden 480'inde Galip 20'sinde esat mahlasını kullanmış. Böyle bir mağrur edası vardır. Bir de şöyle bir şey ama var. Bazı yerlerde yakışır. ikisini beraber kullanmış. İkisi. Bazı Hatırlayamıyorum örnek öyle, vardır yani. olabilir. Ee, galip merhum. Yani büyük olduğunu bilen bir büyüktü. Rahmetli şair Necip Fazıl Kısakürek'in yakın dostu ve hekimi de olan tanıma fırsatım oldu Profesör Doktor Ayhan Songar merhum. Şöyle demiştir. Dostu olduğum için bir iltimasla değil, mesleki salahiyetimle söylüyorum. Şüphesiz bir dahidir Necip Fazıl merhum için. Ve bunu delillendiriyor. Çile şiirinden bazı örnekler getiriyor dehaya Delil olacak kanıtlar söylüyor. Burnum değdi burnuna yokun, kustum öz ağzımdan kafatası mı falan yani. Soyutlamada zirvede adam. Dahidir diyor. Ancak problem şu, bunu kendisi de biliyordu. <gülüyor> Şimdi deha sahibi birinin kendisini de bunu biliyor olması etrafındakilerin işini zorlaştırıyor. Onunla geçinmek zorlaşıyor. Galip Marhum o yüzden biraz zor yaklaşılan, zor görüşülen bir şahıs idi. E, normaldir. Son dönemde benzer ona benzer tanıdığımız hemen herkeste böyle bir Eda var. Yani Cemil Meriç'i tanıyanlar da öyle söylüyor. Necip Fazıl'ı tanıyanlar da. İsmet yani, Özel'i de var mesela. İsmet Özel'i için de benzer şeyler söylenir. Yani farklı adam farkını çok da gizleyemiyor. Yani, yani ne yaparsınız? Onu göster gösteriyor bir şekilde ortaya çıkıyor yani. Şöyle bir laf vardır yani aşk ve öksürük varsa Sarkı gizleyemezsiniz. Deha da ona benzer. Onu da gizleyemiyorsunuz herhalde. Şimdi Hüsnü Aşk'ın diğer aşk hikayelerinden farkı nedir? Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı. Mesela bunlarda aşk hikayelerinin, daha önce vardı. Aşk hikayelerinin birbirinden bir farkı olmaz da. Burada işte çokça soyut. Üç boyutlu alemin dışında. Yeni e, bir boyut mu katıyor? Tamamen yani şu, kastım şu yani dünyada yaşanabilir bir şey anlatmıyor bir kavuşma ya da kavuşamama hikayesi değil bu. Ve burada anlatılan aşk mücerret, soyut, kişinin kemal bulma hikayesi tamamen tasavvufi neşve ile yüklü. Yani şimdi galibi anlamak için belki şöyle bir beyt Yerinde söylenebilir. E, ferşirah eyler talep de il Bali aczin ferşirah eyler de bali acizin fersî raheler talep de cebrail murgidel ankayı kafı la mekan olsun da gör şimdi hakikaten böyle zordan zor bir şeyden bahsediyoruz öyle bir yola çıktım ki diyor ben öyle bir talebim var ki kavuştuğum zaman yani benim gönül kuşum e, la mekan kafına çıksın bir anka olsun da gör Cebrail imrenecek diyor. çok büyük bir şey tabii. tabii ki, bu cümle ki bu gerçekten... nedir? Allah aşkına anlatıyor olmaktır işte bu. Yani e, kökende de şu var. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Rabbim ile öyle vakitlerim vardır ki araya hiçbir büyük melek de hiçbir peygamber de giremez dediği hususi vakit. Yani e, bir Mısra'da şair onu şu şekilde söylüyor. Küntükenzen mahzeninden lima Allah mazhari, zatı pakin enveridir enveridir enveri. Muallim Mustafa Manevi Efendi. Yani lima Allah Allah ile hususi bir vakit yani e, kimselere nasip olmayan bir vuslat, miraç yani Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalatü vesselam işte o cinsten bir kavuşmanın talibiyim. Hele bir kavuşayım da gör. İlginç bir şeydir bu. Yani belki birkaç program sonra tek, adından söz etmeyi düşündüğümüz Hazık Mehmet Üstad olsun da gör diye biten beyit söyledim. Bu ona naziredir. Anayım bir beytle. Erzurumun abutabın nevbahar olsun da gör. Çeşme Sara, çeşme fünhan, aşık er olsun da gör. Erzurum diyor soğuk diyorsunuz diyor. Hele bir bahar gelsin de gör. Sara çeşmesi, Finhan çeşmesi bir aksında gör. O da yılda 15 günü akar akmaz yani. Aslında biraz böyle tiye alır gibi yani. Efendim. Kendisiyle alay eder gibi bir eda. Fakat o bu sahada olsun da gör diyor. 40-50 yıl sonra galip merhum Ba'li aczin ferşiraheyler talepte Cebrail Mürgidil anka'yı kafu mekan olsun da gör. Bunu şunun için söyledim. Hüsnü Aç'ta nasıl bir aşk anlatılıyor? Allah aşkı anlatılıyor. Nefisle mücadele anlatılıyor. Şeytanla mücadele. Her türlü kötülüklerle mücadele. İnsanın kendini aşması fena makamına. <gülüyor> 2100 de aslında insanın nasıl kamil olacağını. Tabii, tabii Sıkıntıların nasıl gidireceğini. E unutmamalıdır ki sayır sülük görmüş birinden söz ediyoruz. Öyle olunca da. Yani ciddi yolu anlatıyor adam. Teorik değil. Yaşadığı bir şey anlatıyor. Bu tamamen subjektif bir tercib, tecrübedir. Bunu yaşamış kişi. Bazı şairlerin böyle mısralarını rastlayınca... ...gördüğüm her şey yanıyor, yer yanıyor, gök yanıyor, göklü falan deyince... ...okuyan şaşırıyor. Ne yanıyor, ne yanıyor? Biri der mesela her şeyi su renginde görüyorum fuzuli değil mi mesela? <Gülüyor> ya o biri ateşin içinde olduğu için, yandığı için her şeyi ateş renginde görüyor. Biri devamlı ağladığı için suyun arkasından her şeyi su renginde görüyor. Yani onların anlattıkları teorik değil... Haddi zatında enfüsi manada, sübjektif kişi, yani şahsa bize deruni manada yaşanmışlık. Kendi hikayesini anlatıyor. O yüzden de e, anlamak için biraz oralarda dolaşmak lazım. Oraları ha bileceğiz, olmak lazım. bileceğiz ki ona göre bir şeyler çıksın evet, ortaya. Evet. Şimdi hocam e, Hüsnü Aşk'tan geri dönelim divanına gelelim istiyorum ben. Evet. Şimdi İvani Divanı divanı, divanı o kadar geniş ki. Şimdi evet. 42 yıllık bir ömür evet. ve 24 yaşına kadar gelen bir süreçte yazmış. Ama yok yok diyelim evet. biz yani öyle bir ifade. E, yani söyleyelim. bugün dahi şerhinde e, acize düşürüyor. İşin ehli olan hocalarından naklen söylüyorum yani. Şerhi için e, yetersiziz diyorlar. Tabii onların da tevazu var bu arada. 2005 yılıydı galiba. Galip marhumu, şeyh galip marhumu herkes gibi ben de duyar bilirim tabii. Ama e, böyle biraz sathiydi, biraz uzaktan idi falan. Bir ilahiye kulağım takıldı. İlahi de hayli dokunaklı. Hemen herkes bilir. Tedbirini terkeyle takdir hüdânındır diye başlar filan. Hmm. Bir mısra hatta onun da yarısı dikkatimi çekti. Gayet süslü, edebi kelimelerin, terkiplerin geçtiği şiirde alçağa akar sular diye bir Laf var. alçağa akarsular payı huma düşmez tol, pürcu şolayım dersen galip gibi sermez tol. Oradaki bu yalın ifade alçaga akarsular çok dikkatimi çekti. Ee, galip divana edindim süratle. Satın alarak değil bir arkadaşımdan emanet alarak iki sene bende kaldı kitabı paçavlaya çevirdim her tarafına etiketler yapıştırarak filan sonra geri verecek yüzüm olmadı yenisini aldım verdim falan. Ee, o gazeli başta olmak üzere beni çarpan resmen yani burada artık başka bir kelimeyi beğenemiyorum. Yani. Çarptı yani resmen yani yolda yürümeyi şaşırdım böyle o çok etkiledi beni. Doyamadım ve o günden bu yana bakın 13 yıl olmuş. Şeyh Galip'i tanımış olmak, divanını görmüş olmak, şehirlerindeki lezzetten birazcık behredar olmak bana yetti işin doğrusu. Onun en parlak, en meşhur sözleri muhtemelen, yani Şeyh Galip'ten bir yerde bahsedilse ilk akla gelen beyt şu olacaktır. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen, merdumi dideyi ekvan olan ademsin sen. Oysaki bu o koca... Divanda <gülüyor> hacmi Bilmiyorum. nedir? 48 Mısralık bir şiirinin mütekerrir beytidir bu. Altı kıtada altı defa tekrar ediyor ve mana şudur. Kendini hafife alma, aman kendini küçük görme. Cisim olarak küçüksün ama sen Allah'ın kıymet verdiğisin. Küçük kainatsın, kainatın özetisin, çekirdeğisin. Her şey sana e, hizmet ediyor. Sevildiğini bil yanlış yapma yani. Biraz önce söylediğim gibi. İnsana kıymetini idrak ettiren ve bizim medeniyetimizin temel değerini önümüze koyan bir şey bu. Evet. Bir kimse şu veya bu sebeple sürünür tezellül yapar, aşağı eyvah bizden bir şey olmaz filan der, solucan gibi yerlerde sürünmeye başlarsa, galip marhum onu kendine getirir eğer kulak verirseniz. Hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen filan der ve kendine getirir. Ama olabilir ki, kendime kıymet vereceğim, kıymetimi bileceğim diyerek ayarı kaçırır, kibre kapılır, ayağı yarıdan kesilir, uçmaya başlar. O takdirde Hz. Mevlana size Mesnevi-i Şerif'ten seslenir <gülüyor> ve bir hikayede şöyle bir şey söyler, Çölde yürürken aniden idrarını boşalttı. Katır. O idrar bir, bir iki bir kuyuda birikti. Üstüne bir saman çöpü düştü. Karasinek de kondu çöpün üstüne baktı. Etrafına kimse yok. Denizler hakimi kaptanı deryayım dedi. Aman diyor. Kendini bir şey zannetme o hale düşersin. Yani insanı kibirden de tezellülden de alıkoyan, dengeye getiren medeniyetimizin dersleri işte. Yani şiir söylüyor ama böyle şeyler söylüyor. Galip Merhum'un en meşhur dediğim gibi şiiri budur. Bir kıtasını bu hızla hadi okuyabiliriz. Okuyalım hocam. Uzun bir 48 Mısra ama tamamını bu, okumaya zaman e, ama. Zaten insan <gülüyor> varlığı noktasında da zaten o insan evet. ifadesini evet. anlatmaya çalışıyor. Evet. Sendedir mahzeni esrar mehabbet sende. Sendedir madeni envar fütüvet sende. Gizli gizli dahine hali. Gizli gizli dahi nice halet sende, marifet sende, hüner sende, hakikat sende, <gülüyor> nazar etsen, yer gök duzahu cennet sende, arşu kürsi yümelek sendedir elbet sende, hoşça bak zaten kim zübde alemsin sen, nardumedi edide-i ekvan olan ademsin sen. Ne ararsan sende diyor, sen öyle yaratıldın, sevildiğini bil, kıymetini bil, arş, kürsi, cennet, cehennem yani... Sen Hazreti Adem evladısın. O da cennetli. Ana vatan cennet. Nerelisin cennetliyim. Niye? Babam oralı. Doğru. <gülüyor> e ben, Çünkü oradan düştük. Oradan yani. düştük yani. Burada geçici olarak bulunuyoruz. Biraz işimiz var. Bugün yarın zaten döneceğiz. Buraya mülk iddiası, sahiplik iddiası falan veya burayı sevmek kalbini bağlamak ahmaklıktır. Yani insan kendi değerini Küçültmüş düşürmüş olur diyerek ikaz ediyor. Galip merhumun öbür şiirinden demin kısaca temas ettiğimiz hani alçağa akar sular mısrağını ihtiva eden şiirinden evet. şöyle bir kıta da o da beş kere altı otuz mısralık bir şaheserdir. Bir kıtayı da zikredeyim. Birer kıta ancak yani zaman ona el veriyor. Zaten bir başlasak sadece o ilk bahsettiğimiz Tek, o, zübde Alem'i o, bitiremeyiz 4 yani. Dört program boyunca galip merhumun o şiiri üzerinde durursa iyi hatırlattın yere geldi söyleyeyim. Buyurun. Bütün eğitim programlarımıza, programcılarımıza, mekteplerimize tavsiye etmek isterim. Acizane. Şu 48 mısraı bir ders yılı ayrılarak 10 yaşına geçmiş çocuklarımızla bir paylaşma imkanı bulsak, kendimize bu iyiliği yapsak sene sonunda bu 48 mısrağının kelimelerine bir şekilde bir, ya en derinine değil muazzam belki bir ama, etki olur diye düşünüyorum hocam lisanını öğrenmiş, olur. lisanını öğrenmiş olur aşağılık kompleksinden, büyüklük kompleksinden arınmış, tarihine vakıf, efendim dininin temel Bilgilerini işte değilse kavramış bir nesil ortaya çıkar. Bu iş o kadar da zor olduğunu zannetmiyorum. Ama bu bir tutku, bir aşk meselesi. Benim bir sevdamdır yani. Bunun gerçekleşebilmesi için çok şey yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Ömrüm olursa da gene devam edeceğim. Kısmet. Kolay da değil tabii bir taraftan yani. Bir taraftan. Yani yaşadığımız hayat bunu desteklemiyor. Çocukla bazı değerleri paylaşıyorsun, bazı kelimeleri lügat karıştırıyorsun falan ama... Çocuk dışarıya çıkınca bunu tazeleyemiyor. Yalnız kalıyor. Çünkü dışarıda bunu gördüğü bir şey yok. Bir şey yok. Standart, Harflerini dahi görmüyor. Işte, Kelimeleri görmüyor. Nasıl bir... Çalışacağız, çabalayacağız, biriktireceğiz, geçineceğiz telaşı var. Oysa ki biz gidiyoruz diyoruz ki sen insansın. İlk önce insan ol. Kendi i̇nsan de, olduğunu ya. bil. Ya. Ve ondan sonra kainata yeni bir şeyler söyle. Yeni bir şeyler söyleyebilmek için de bunları bilmek gerekiyor. Şimdi hocam... E, aslında ben Şeyh Galib'in yazmış olduğu naatlardan da bahsetmek istiyorum ama programımızın da yavaş yavaş. Yok oraya girmek e, çok şey yok, olmaz. şimdi. Kısaca ne var ne var bir şey hatırladın mı? E, <gülüyor> şöyle bir şey yapalım lazım. Için, için yazdığı meşhur. meşhur e, evet gelmedi hatırlama. Şu an benim de Gelmedi hatırlama evet. Ama bir biraz önce su ve ateş demiştik ya. Evet. Ateş hedefli bir gazeli var. Şah eserlerinden biridir. Dokuz beyittir, Dokuz beyttir. Yani böyle oradan oraya böyle disket değiştirtiyorsun bana birden aklıma gelmiyor ama. Gül ateş gül bün ateş gül şen ateş cü yiber ateş semender tıynetanı aşka bestir la lezer ateş hemen ey saki bir sagar tutuştur desti dildara gazapla bezme geldi şem im meclis yanar ateş Allah'ım ya Şimdi Öyle bir şey bahsediyoruz ki Ateşi yani burada anlatırken şiirde ateşin doğrudan geçtiği ya da ateşi hatırlatan kelimelerin geçtiği noktalara şöyle birer ışık yakarak gazeli şöyle karşımıza koysak yangın çıktığını göreceğiz. Yani baştan başa yanan bir şey görüyoruz yani ateşten çok bahseder. Demin senin de söylediğin gibi ateş denizini mumdan kayıklarla geçtim. Bu ne demektir ya? Sen neden bahsediyorsun? Galip merhumun bir beytinden Nazım Hikmet rastlamıştı da. Evet. İşte şiir diyerek nefesi kesilmiş. Bunu itiraf etmişti. O beyt şudur. Bir şulesi var ki Şem'i Can'ın nasıl sığmaz Asuma'nın. Oo. Can mumunun öyle bir alevi var ki diyor. ...gök kubbenin asumanı ona dar gelir diyor. Bunu i̇şte sayes. hakik... ...şiir bu dedi Nazım Hikmet... İşte bu dedi. Onun bir böyle bir... ...mevlevi ciheti vardı. Dedesi mevlevi şehidi. Evet. Yani o Nazım Hikmet'in az bilinen bir tarafıdır. Kendisinden sonra... ...etkilemediği şair yok. Galip merhumun. Ona öykünmeyen... ...ona benzemeye çalışmayan... ...en büyüklerinden biri şüphe yok ki... ...keçecizade İzzet Molla'dır... Galip merhumun ateş redifli gazeli çok mühim, meraklıları için yani iyi ki hatırlattın. Bir de şu gazeli temas etmek gerekebilir. Eğer ki güne gün mihnet erazilden zuhur eyler. Eğer ki güne gün mihnet erazilden zuhur eyler. O cürmün özrü müşküldür ki kamilden zuhur eyler. 9, 8 beyitli bu gazel. Evet, her türlü rezillik, yanlış iş, cahillerden gelir. Neden? E adam bilmez basacağı duracağı yeri, hata yapar olur yani. Bulanlarım diyor. Ama kamilden gelirse hata, özür de bulunmaz. Buradaki kamilden kasıt ilim sahibi ya da makam sahibidir. Yani cahilin yaptığı hatayı herkes affeder ama herkes affeder. Makam sahibi, ama i̇lim sahibi olunca zaman... bunu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri sabah çamurlu bir yolda mescide gidiyor sabah namazı için. Önü sıra giden bir çocuk var 7-8 yaşlarında çocuğa şefkat ediyor. Çamurlar kaygan yerde taşlık. Yavrum dikkat et ayağın kayarsa dizin acır düşersin diyor. Çocuk durup diyor ki ey imam asıl sen dikkat et ben düşersem dizim acır. Birkaç günde geçer, sen düşersen arkamda ümmet var diyor. İmam Azam Hazretleri hıçkıra hıçkıra ağlıyor, bu çocuğa kim söyletti diye. Bir e, anonim değişimizi hatıra gelir, getirir. Baş olanlar sevinmesin ne gelirse başa gelir. Diz toprağa yaslanır da baş düşerse daşa gelir. <gülüyor> Şimdi ilk beytte verdiği nükte bu. Bir de benim hatıram var şu gazelde, bu son okuduğum. Azel'de. Dördüncü beyti. Divana dedim ya aldım merak ettim galibi evet. öğreneceğim. Açtım. Karşıma çıkan ilk beyt sol tarafa düşüyor. i aşkahun lazım demiş berdariken mansur. Bu kurbiyet ziyadatı nevafilden zuhur eyler. Şimdi kurucu biraz tabi. Yani ne diyor diye. vuzu Arapça abdest demek. Aşkın abdesti kanla alınır demiş hallacı Mansur dar ağacındayken evet. dar ağacına çekiyorlar artık idam olacaksın Hüseyin son bir arzun var mı bir abdest almak ister misin diyorlar aşkın abdesti kanla alınır diyor ölüm karşısında gösterdiği bu tavrı gösterebilmek ancak şöyle mümkün olur diyor de galip marhum farzları yapıp paramlardan sakındıktan sonra dini İslam'a kemaliyle uyduktan sonra nafilelerde de çok mesafe almak gerekir ki insan Ancak. ölüm karşısında böyle durabilsin. Orada kullandığı bir tabir başka hiçbir yerde görmedim. Ziyadatı <gülüyor> nevafil. Şöyle bakıyorum. Ziyade. Çok demek. Ve ona çoğul eki getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ziyadat. Çokun çoku. Çoğun çoku. <gülüyor> nevafil. Nafilenin çoğulu. Orada da bir çoğulluk var. Yani terkip öyle bir çokluğa işaret ediyor ki artık yani insan aklını zorlayan çoktan çok, yani nafilelerde öyle mesafe almış ki Allah'a cemansur, öyle yüceliklere erişmiş ki ölüm karşısında böyle davranabiliyor diyor. Şimdi hocam biliyorsunuz programımızın bir de işaretli levhaları bölümü var. Şeyh Galip'ten şöyle bir deyit seçtim hocam. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Seyret Şehit Kenan'ı. Ne devlet var içinde. Çok iyi seçmişsiniz. Var içinde redifli gazeller serisidir. Nabiye naziredir bu. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Sayret Çehikenan'ı ne devlet var içinde. Kenan kuyusu, Çehikenan. Oraya düşen kimdi? Hazreti Yusuf aleyhisselam. Evet. Kuyuya düştü, çıkarıldı. Hikaye malumdur ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılır bilindiği gibi. Mısır'a sultan oldu. Buna bak diyor, dersini al. Her inişte bir çıkış var. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. İnsan hayatı boyunca düşüş yaşadığı zaman bunu hatırlamalıdır. Bilmelidir ki, demelidir ki bu düşüş bakalım hangi çıkışın habercisi. Acele etme, bir bekle bakalım. Sabret. Sabret vakti. İvme ey dil sabır kıl melalet gösterir. Görelim ayine devran ne suret gösterir. Bir bak bakalım acele etme. Bugün sana böyle görünüyor. Düştük diyorsun doğrudur düşmüşsündür ama hani Sultan 1. Ahmet rüyasında harp etmeye niyet ettiği Macar kralıyla güreşip tuş olduğunu görüyor. Evet. Rüyasında Sultan 1. Ahmet 28 yaşında bir de ona yani biri 28 yaşında vefat etti. İki büyük Zaferin sahibi Sultan Ahmet Camii'ni yaptıran, iyi de bir şair olan bir adamdan bahsediyoruz. 14. Osmanlı evet. sultanı. Rüya korkutucu tabii. Tuş olmuş, yenilmiş. Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerinden tabir istiyor. Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri buyuruyor ki: İnsan vücudunda en kuvvetli bölge sırt, cansız maddelerde ise yerdir. Bu iki <gülüyor> kuvvet bir araya gelmiştir. O halde bu da galibiyete delalet eder. Gönül rahatlığıyla sefer ilan edin. Biz de bulunacağız. Hatta bulunuyor da arttı. Ben Hakikaten büyük bir zafer. Görünüşte mağlubiyet. Görünüşte menfi bir durum var. Ama sen bil ki o bir işarettir. Evet. Seferle emrolundun. Zaferle değil. Vazifeni yap. Sefere çık. Ha, sefere çık. Takdir neyse o olur. Alparslan merhuma Diyojen ordusu Yaklaşıyor bize diyorlar da 50.000'e 200.000, 1'e 4 ordu var karşıda. Roman Diyoşe'nin ordusu yaklaşıyor efendim diyorlar. İyi ya biz de onlara yaklaşıyoruz diyor. Yani olaya <gülüyor> Onlar böyle bakmak Şimdi hocam Lugat bölümümüz var hatırlarsanız. Evet. evet. Oraya ee, ne seçtiniz? kelimemiz izzet İzzet. Evet. Aziz olmak, yükseklik, büyük. Bakın buradan hemen, Bakın. hemen bakalım tabii, tabii, hocam. Tabii tabii Yani Hadi. Lugat varken tartışmayalım diyor ya aklımızda olanı tutalım ama Lugat'a da bakalım. İzzet. İzzet hemen bakalım hocam. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Evet, oradan herhalde. <gülüyor> Allahu Teala'nın bir ismi şerifi Aziz, malum izzet sahibi demek. İzzet Aziz. Kısaca iz olarak da kullanılır şeyde. O iz yücelal sahibi Allah. Evet. Buldun galiba? Değer, ha. kıymet, yücelik, ululuk. Kuvvet, kudret, evet. hürmet, saygı, ikram, izas. Tabii diye. izzet ikbaliyle karşıladılar. Evet. Yani bir, i̇zzet ikram etti. De, evet. İzzeti bu şekilde. Her zilletin, zillet neydi? Zillet. Küçüklük, küçüklük, küçüklük. Her zilletin elbette bir izzet evet, var içinde. Için. Sayret, çehi kenanı ne devlet var içinde. Bu beyt ne zaman aklıma gelse anam gelir aklıma. Yatıl okula gitmişim, 11 yaşındayım. Uzak geliyor orada garip pansiyonda kalmak filan zor geliyor. Ana kucağında baba ocağında daha rahat oluyor. Ben okumayacağım ana filan dedim. Neden e ayrılık zor geliyor dedim. Nazlandım yani orta iki talebesiyim. Oğlum irezil olmadan vezir olunmaz dedi. Eyvallah. <gülüyor> yani izzet de zillet, zillet de izzet var. E, medeniyetimizin dersi böyledir işte yani. Bizim bir açık öğretim mektebi bu. Herkes orada talebedir. Okuma yazma bilen bilmeyen. Evet. Ee, bizim hatırlamaya ihtiyacımız olan şey de işte bu yaygın eğitim açık öğretimdir. <gülüyor> Hocam şimdi programımızın da çok az bir süresi kalmış. Evet. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, ben birçok beyit seçtim. Ama bir süremiz e, dek gelmedi. Rastgele birini söyle. Derdüğümü nettir beladır aşk. Bir manzaradır, iptiladır adı aşk diyor mesela. Güzel. Sanırım şu şiirden bir kısım o. Bir kıtası şudur. Kevseri ateşnihadın adı aşk. Duzahı cennet nümanın adı aşk. Bir lügat gördüm cünun isminde ben. hep cevru cefanın adı aşk. Şeyh Galip. Yani ne diyor? Ateş tabiatlı kevser nedir diye sorarsan aşktır. Kevser serin, ırmak. Ateş tabiatlı. Duzahı cennet nümanın adı aşk. Öyle bir yer ki diyor aşk iklimi, cehennemde gibisindir. Öyle yanarsın ama cenneti seyredersin. Cennet nüma. Nitekim böyle karmaşık ifadelerden sonra bir lügat gördüm cünun ismin. Delilik adında bir kitap gördüm. Açtım baktım onda hep Cevru Cefa'nın adı aşk, eziyet çekmek, Cevru Cefa çekmek, ızdırap çekmek, adı aşk. Hocam e, teşekkür ediyorum. Estağfurullah. E, bugünkü sohbete ben doyamadım açıkçası. Son bir beyt o zaman. Son galip beyit alalım hocam, kapanışa gelmemişiz. Tamam, hayır. Galip, galip merhum der ki, Çekilenler kalır esat bu cihan içre rehman, vakti şadi de gelir, mevsim-i geçer. Evime astığım beyttir. Ey Esat, burada Esat mahlasını kullanmış bakın Galip Barhum ee, Çektiklerin kalır yanına, hatıralar kalır. Ee, mihnet de gelir geçer, nimet de gelir geçer. Sabırlı ol. Belaya uğrayınca yeyse düşme, nimete kavuşunca şımarma. Çok teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Bugünkü konumuz Şeyh Galip idi Haftaya yeni bir şairle tekrar karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.